<gülüyor> Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vakti hakkı için, sükunete erdiği dem, gece hakkı için ki, Ey Resulüm! Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da, elbette senin için her zaman,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 ''İsteyene de kaba davranma, onu azarlama.'' <gülüyor> ''Rabbinin nimetlerini ise durmayıp söyle.''